şimdi çağımızda eski ahlak eğitim sistemi sürdürülmeye çalışıldığı için ki çok kolaydır o hakikaten çok kolay al oku anlat düşünme yapmaya gerek yok ama çağımızda çağımızda düşünme olmayan hiçbir işe yer yoktur ve eski ahlak Grupçu ahlaktır. Ee, i̇nsanları mezheplere, dinlere, tarikatlara, fırkalara, tefrikalara, cemaatlere bölen bir ahlaktır. Bu çağımızda ise, biraz sonra anlatacağım yeni şeyde, e, böyle grupçuluk yoktur. İnsan kriteri vardır. Dış faktörle e, yapılan ahlak eğitimi de aynen bir giyilip çıkarılan elbise gibi kalıyor insanın üzerinde. Her an çıkarır her an giyersiniz. Ama içinize onun e, nüfuz ettirdiğiniz zaman içselleştirdiğiniz zaman onu çıkaramazsınız. O nedenle yine yapılan bir hata daha. Bakın Türkiye'de özellikle din alanında ahlak anlatılırken Şimdi dinler insanlığın çocukluk döneminde geldikleri için insanlar da çocukluk dönemindeydi. 18. asırdan sonra yetişkinlik aşamasına geçti zihinsel ve akıl çapı olarak. Çocuğa nasıl anlatılıyorduysa ahlak büyüklere de öyle anlatılıyordu. Ve ahlaksızlara nasıl anlatılıyorduysa ahlak ahlaklılara da öyle anlatılıyordu. Şimdi de öyle anlatılıyor. Sanki yetişmiş insanlar camiye gidiyor, ahlak anlatılıyor ona. Sanki çocuğa anlatılıyor gibi anlatılıyor. Sanki ahlaksız birine kötülükler anlatılarak ahlak anlatılıyor. Bu durumda insanların aklında olmayan kötülükleri akıllarına sokuyoruz. Bu ahlak eğitimi eski bir ahlaktır. Hı hı. Yeni ahlak eğitimine geçmek lazım. Allah'tan elin oğlunda yüzlerce binlerce kafa var. Kafa düzeyi. Bu alanlarda düşünmüşler, çalışmışlar. Ciltler dolusu kitap koymuşlar. Teoriler, nazariyeler, kuramlar koymuşlar ortaya. Ya bunları okuyalım kardeşim. Bunları okuyalım. Uğraşalım biraz. Eğer kafa katmanını toplumun dinsel ve özellikle siyasal önderliğine soyunduysak ve o görevi görüyorsak bu görevimizi yapalım. Bakın, bir toplumun, bir toplumun dinsel ve siyasal önderleri çok önemlidir. Çünkü onlar, toplumun ahlakını ilk bozacak kişilerdir. Onun için, topluma din ahlakı anlatanların ahlaklı yapıları, davranışları izlenmelidir. Ahlaksızlık yapıyorsa, hırsızlık, yalan, dolan gibi o adam bundan önlenmelidir. Nasıl karısına taciz uygulayan uzaklaştırma şeyi veriliyorsa cezası bu konularda da öyle. Siyasetçiler de öyle olmalı. Halkını dolandıran, kandıran, yalan söyleyen, hırsızlık, yolsuzluk yapan siyasetçi de siyasetten men edilmelidir. Yoksa toplumun ahlakının bozulmaya devam etmesini önleyemeyiz. şimdi çağdaş ahlaka geldik Tabii. demin dediğim gibi bu eski ahlakın dönemi geçtiği için çok zalim insan üretiyor zalim gaddar menfaatçi çıkarcı insan üretiyor ve bu ülkede bunların hepsini gördük yani bu ülke çağdaş geçinenini de gördük Laik geçineni de gördük. Bunların askerini, sivilini, kadınını, erkeğini, dincisini, dinsizcisini, hepsini gördük. Geçmiş iktidarlarda falan. Darbe yapmakla, bunu yapmakla. Bunlar hepsi çağdaşçıydı diyor. Ama eski ahlak eğitimini aldıklarından dolayı kendilerine çok rahat bunu yakıştırabilmişlerdir. Hı hı. Bir insanın bir kötülükten alıkoyabilecek en etkili şey onu kendisine yakıştırması veya yakıştırmamasıdır. Kendisinden utanmasıdır. Bu uzun zaman istiyor tabii. Bu uzun zaman istiyor. Sabır istiyor ee, ve bunun eğiticilerinin öncelikle bununla oluşulması gerekiyor. Ama öğretmen yetiştirme sistemimize bakıyoruz ve görüyoruz öğretmen eğitim fakültelerindeki durumları e, hiç böyle bir umut yok. Evet. Geldik çağdaş. Bir kere çağdaş ahlak ödevci bir ahlaktır. Buna deontolojik ahlak diyoruz. Bu 18. asırdan sonra çıkmış bir ahlaktır ama dediğim gibi işte Kur'an'da hadislerde bunun şeylerini görüyoruz. Yani, ahlaklılığı hiçbir dış faktör baskısı ve ona yaranma düşüncesi olmaksızın, hiçbir çıkar ceza ve ödül düşüncesi olmaksızın, insan olmaktan dolayı, insani bir görev olduğundan dolayı yapmaktır. Onun için insan olmak gerekiyor öncelikle bunu formüle eden Kant'tır. 18. <gülüyor> asırda ama ondan 22 asır önce milattan önce 4. asırda bizim İzmir Urla ilçesi <gülüyor> filozof yetiştiriyordu. Demokritos. Şimdi oralar villa yapılıp satılıyor. Arazi kendi vücudunu yemek yani. O bile o zaman diyor ki ki yani bundan 24 asır önce 2400 yıl önce diyor ki yanlışlardan sakın ama korkuyla değil bir ödev duygusuyla sakın bakın adamın o gün ortaya attığı bu paradigma 22 asır sonra egemen oluyor evet siz doğru sağlam gerçek bir şeyi ortaya atın o mutlaka hükmünü icra edecektir. Şimdi bu çağdaş ahlak üzerine çalışan çok sayıda düşünür var. Bunlardan biri Lawrence Kohlberg'tir. Psikolog ve düşünürdür. Bakın adam psikolog. Ama ahlak eğitimi üzerine bir Kur'an koymuştur ortaya düşünüyor çünkü şimdi binlerce psikolog gelip geçmiştir dünyadan ama çoğu sadece o işi yapan geçimini sağlamıştır ve böyle bir eser bırakmadığı için de öldüğünde dünyaya azot gübresi olarak gitmiştir ama bu adamlar bakın isimlerini bıraktılar. Neden bıraktılar? İsim bırakmak bu bedensel cisimle olmuyor artık. Eskidendi o. Çocuk yapardın, senin nesilini hı hı. devam ettiriyor. Onun için soy sop çok önemliydi. Şimdi soy sop önemli değil. Şimdi isim önemli. İsim de bir Kur'an, bir teori, toplumuna ve insanlığa katkısı olan bir e, tortu, çakıl taşı bırakmakla oluyor. Anlatabildik evet. mi? Bakın bu e, Kohlberg diyor ki çağdaş ahlak eğitiminin asıl amacı insanların düşünme yeteneklerini harekete geçirmek ve ahlaki problemlerini çözmek için kendilerine yeterli ve kompleks düşünme becerileri kazandırmaktır. Hocam şu ahlaklılık mıdır, bu ahlaksızlık mıdır sorarak şey olunmaz, ahlaklı olunmaz. Bunu bırakacağız. Bu fetva usulüyle ahlak eğitimini, öğretimini bırakacağız kardeşim. Bu kolaycılığı alıştırmayı bırakacağız toplumu. Kendi okuyacak, düşünecek. Ya nasıl bir millettir bu? En değerli şey dinimdir diyor. Dinini öğrenmek için iki dakikasını okumaya harcamıyor.